Awdubillahi minash-shaitanir rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi ya sied al-awlin ve laakhirin. Ve ila jami al-aniayi ve Ve ila jami al-uliayi. Ve alhamdulillahi Ahirete al imanı anlamaya çalışıyorduk hep beraber. İman edebilmek için. Allah kendisine, meleklere, Resullerine, kitaplarına, ahirete nasıl iman etmesini emrettiyse öyle iman etmemiz lazım ki iman etmiş olalım. Yoksa biz kendi kendimize ben iman etmişim demekle Allah bizi iman etmiş, mümin olarak kabul etmez. Onun için de ayetlerle öğreniyoruz, ayetlerde. Allah nasıl iman etmemizi emretmişse, öyle iman ediyoruz. Ahirete iman ederken, önce kıyamet yerini anlatmaya çalıştık. Ahireti anlatmaya çalıştık. İnşallah bugün de cenneti, cehennemi beraber anlamaya çalışacağız. Allah cenneti nasıl anlatıyor? Cehennemi nasıl anlatıyor? Onu anlamaya çalışacağız. Kimlerin cennetli, kimlerin cehennemlik olduğunu anlatıyor? İman hafife alınmaz, şakaya da gelmez. Eğer imanımızı hafife alırsak kendimizi hafife almış oluruz, Allah'ı hafife almış oluruz. Yani ben iman etmeyi Allah'tan öğrenmesem de olur. İşte büyüklerimiz şöyle söylemişler, böyle iman ettiğimizde mümin oluruz dersek kendi kendimizi kandırmış oluruz. Allah'ın bize indirmiş olduğu dine değil, uydurulmuş bir dine iman etmiş oluruz. Ayetlerle Allah kimlerin cennetlik, kimlerin cehennemlik olduğunu anlamaya çalışacağız. Allah cennetle cehennemi beraber anlatıyor. Şöyle yapanlar, iman edip, salih amel işleyenler cennetliktir, iman etmeyenler cehennemliktir buyurur. Yani ikisini beraber anlatır. Önce Allah kimlere cehennemlik diyor, kimlerin cehennemlik olduğunu söylüyor. Önce ayetlerle Allah nasıl buyurmuşsa öyle anlamaya çalışacağız inşallah. Bir kul öldüğünde Allah buyurdu ki Allah kulü huzura alır öldüğünde. Huzura alırken o tek başınadır. Ayet-i Kerime'de buyuruyor. Andolsun ki bugün seni ilk yarattığım günkü gibi tek başına huzurumuza geldin tek başına Allah onu Hz. alınca evet, ne yapıyordu? Resulullah Efendimizin tabiriyle Allah ona nimetlerini bir bir sayar. Sonra da Kuruna buna karşılık sen ne yaptın diye sorar. Nimeti sayarken nasıl sayıyor? Sana bu kadar mal verdim ne yaptım diye mi? Hayır. Önce iman hesabı var. Zaten amelin hesabı ahirettedir. Evet ne buyurdu? Allah kulu alır, buyurur ki Kulüm seni kendi nurumdan yarattım. Sana ruhumdan nefret ettim. Sana kendimden hayat verdim. Varlığımla, zatımla, sıfatımla tecelli edip seni yarattım. El esmâvül husnâmla tecelli edip seni yarattım. Kul evet ya Rabbi der. Evet Resulullah Efendimiz buyurdu. Allah kuluna nimetlerini sayarken kul her defasında evet ya Rabbi der. Sonra kamil insan, Hazreti insan olasın diye sana bir dünya sahnesi hazırladım ve seni oraya gönderdim. Ne yaptığını, ne yapman gerektiğini bilesin diye, anlayasın diye bir de sana peygamber gönderdim, bir de kitap gönderdim. Kul evet ya Rabbi der. Manevi olarak büyümen için seni imtihanlara tabi tuttum. Sana kazanma imkanı verdim. Allah nasıl bir imkan vermişse onları bir bir sayar. Her defasında evet ya Rabbi der. Allah kamil insan, hazreti insan olmak için, rızamı kazanmak için, dostluğumu kazanmak için, Evet, sen ne yaptın? Hadi söyle. Hadi konuş. Söz sırası kula gelmiştir. Artık kul kendine göre nasıl konuşur? O da ona kalmış. Eğer dünya hayatını yaşarken onun böyle bir derdi yoksa Allah onu zaten huzura kabul etmez. Huzura aldıkları cevap verebilenlerdir. Evet. Allah ahiret için buyurdu. O gün her topulluğu imamıyla, önderiyle beraber huzura alırız. Kitaplar verilir. Cehennemliklerin kitabı solundan, cennetliklerin kitabı da sağından verilir. Sonra buyurdu, kitabımız getirilir, konulur. Kitabımıza göre hesap görülür. Yani... Her ümmet kendi kitabına davet edilir, buyurdu. Kendi kitabına göre hayatı yaşamış mı, yaşamamış mı? Onun amel defteri, amel kitabı Allah'ın kitabına göre kazanmış mı, kaybetmiş mi? Ölçü buna göre yapılıyormuş. Mizan Allah'ın kitabıymış. Bizim kitabımız haklı söyler, buyurdu. Orada da hakkı söylüyor, burada da hakkı söylüyor. Eğer bir kul... Cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu bilmek istiyor, öğrenmek istiyorsa ne yapması gerekir? Kendi kitabını, kendi hayat kitabını, amelini, imanını, ihlasını, İslamını, aklakını Allah'ın kitabının ölçüsüne vurması gerekir. Tuttuysa Allah'ın kitabı sen mü'minsin dediyse mü'mindir. Müslümansın dediyse müslümandır. Sen takva sahibisin dediyse takva sahibidir. Sen Mukarremsin dediyse Allah'a yakın olanlardan birisin dediyse sen Allah'a yakın olanlardan birisin. Ama senin için cehennemlik dediyse de sen cehennemlisin. Münafık dediyse münafıksın. Müşrik dediyse müşriksin. Allah'ın kitabı Allah hakkı söyler buyurdu çünkü. Evet, Allah'ın kitabı konur ve hiçbir kula zulmedilmez dedi. Çünkü eğer bir kul bilmiyorsa, bilmediği halde Allah onu hesaba çekerse bu zulüm olur. Allah hiç kimseye zulmetmez buyurdu. Kitap şimdi de elimizde olacak ki biz hesabımızı bilelim. Her neyi yaptıksa karşılığında cennet mi var, cehennem mi var? Bizi cennete mi yaklaştırıyor, cehenneme mi yaklaştırıyor? Bunu da bilmemiz gerekir ki zulüm olmasın. Yoksa zulüm olur. Evet, kitabımız getirilir, kitabımız konur ve hiç kimseye zulmedilmez buyurdu. Allah cehenneme kibirli olanlar girer dedi, kibirli olanlar, kendini beğenmiş olanlar. Öyle ki, hiç kimse kibirden başka hiçbir şeyle cehenneme gitmez Kafir olanlar kibrinden dolayı kafir olmuştur. Hakikati örtüyor. Allah'ın ne söylediğini biliyor, neye davet ettiğini biliyor ama Allah'a karşı kibirleniyor. Allah'ın vahyine karşı kibirleniyor. Peygamberine karşı kibirleniyor. Onun için hiç kimse kibirden başka hiçbir şeyle cehenneme gitmiyor. İman etmeyenler kibirlendikleri içindir. Kendi aklını Allah'ın vahyine tercih ettiği içindir. Kendini, kendi fikrini, düşüncesini peygambere tercih ettiği içindir. Peygamberi beğenmediği içindir. Allah'ın vahyini beğenmediği içindir. O kadar kibirlenmiştir. Büyüklenmiştir. Onun için Allah kibirlenmiş olanlar cehenneme girer dedi. Eğer o kendi benliğinden temizlenmezse, Nefsini tezkiye etmezse kurtuluşa ermez. Allah buyurdu ayet-i kerimede kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Gerisi, gerisine kurtuluş yok dedi. Temizlen dedi. Allah'ın nuruyla nurlan dedi. Kibrinden kurtul dedi. Evet. Ayetlerimizi inkar edenler cehenneme girer dedi. Ayetlerimizi yalan sayanlar cehenneme girer dedi. İnkar etmek başka bir şey, yalanlamak başka bir şeydir. Ama ikisi de cehennemliktir dedi Allah. Yalan saymak, ben kabul ediyorum, bu Allah'ın kelamidir, Allah doğruyu söylemiştir ama bana göre de şu şöyledir, bence de bu böyledir. Ama başkaları da böyle yapmış, böyle söylemiş deyip gereğini yapmayanlar Allah'ın ayetlerini yalanlamıştır. Allah söylüyor öyle. Diliyle kabul ediyor ama fiiliyle, ameliyle bunu ortaya koymuyor. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır dedi. Onlar cehennemliktir. Kötülüğü, hatası, cürmü, kendisini çepeçevre ihata etmiş, kuşatmış olanlar cehennemliktir dedi. Yani kötülük yapıyor, öyle kötülük yapıyor ki, Kötülüğü onu çepeçevre kuşatmış. Ona bakınca artık o kötülüğü hatırlıyorsun. Böyle birinin kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatmış, kötülüğü kendi kendisini kuşatmış olanlar, ihata etmiş olanlar cehennemliktir dedi. Sizden kim dininden dönerse o cehennemliktir dedi. Cehennemlik derken her defasında Allah tekrar ediyor Halidine nefiha, Halidine nefiha ebeda Yani ebediyen kalır cehennemde Ebedi olarak cehennemliktir buyurdu Kim dininden dönerse dininden dönmek demek Allah'ı sevmekten vazgeçmek demektir Ayet-i kerimede öyle buyuruyordu Sizden kim dininden dönerse Allah sizin yerinize bir topluluk getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Onlar Allah yolunda cihad ederler. Yani sen Allah'ı her şeyden çok sevmiyorsan, Allah'ın sevgisine layık olmamışsan, insanlar şöyle ya da böyle der deyip hesap yapıyorsan ve Allah yolunda cihad etmiyorsan sen dininden dönmüşsün dedi. Evet, kim dilinden dönerse onlar ebediyen cehennemliktir dedi. Kim nurdan karanlığa davet ederse onlar cehennemliktir dedi. Nurdan karanlığa davet ederse. Yani Allah'ın vahyinden başka bir şeye davet ediyorsa nurdan karanlığa davet eder. Allah'ın nuruyla, ile davet etmiyorsa o nurdan karanlığa davet eder. Onlar cehennemliktir dedi. Kim kat kat faiz yerse o ebediyen cehennemliktir dedi. Faiz. Kat kat faizi kim yerse o ebediyen cehennemliktir dedi. Faiz konusu başka bir konu. Faiz alan başka, yiyen başkadır. Yerken de onu katlıyor, kat kat yiyor. Allah özellikle öyle buyurdu. Yani faiz de para veriyor. Sonra vadesi geldiğinde adam ödeyemeyince faizin de faizini alıyor. Katlıyor, kat kat. Bunlar ebediyen cehennemliktir dedi. Allah'ın gazabına uğrayanlar, delalete kalanlar cehennemliktir dedi. O gayril meğdubi aleyhim veled dalil. Gazaba uğrayanlar peygamberlerini kendileri gibi görenlerdir. Peygamber'e kendisi gibi bakıp, o da bizim gibi biridir diyenlerdir. Delalete kalanlar, peygamberine Allah'ın oğlu diyen Hristiyanlar gibi. Allah cehennemi zalimler için hazırlamıştır buyurdu. Zalim kendine zulmeden, yani Allah'ın kendisine verdiği vasfi, şerefi kabul etmeyenler. Hazreti insan olduğunu anlamayıp bunu kabul etmeyenler kendine zulmetmiştir. Dolayısıyla başkasına da zulmeder. Allah cehennemi zalimler için hazırlamıştır buyurdu. Allah'ın Resullerini kabul etmeyenler veya onları yalanlamış olanlar cehennemliktir dedi. Allah'ın Resullerini kabul etmek demek onu ölçü olarak, önder olarak, Örnek olarak kabul etmek demektir. Eğer iman ettiği peygamberini kendisine örnek olarak almıyorsa, ben de onun gibi yapmalıyım, onun gibi olmalıyım, ona benzemeliyim. Benim için örnek odur deyip, gereğini yapmıyorsa onu yalanlıyor demektir. İnkar ediyorsa inkar ediyor ya da yalanlayanlar. Yalanlıyorsa onlar ebediyen cehennemliktir dedi dünya hayatını ahirete tercih edenler cehennemliktir dedi dünyayı ahiretten daha çok seviyor dünyasını kazanmaya çalıştığı kadar ondan daha fazlasını ahirete sarf etmiyorsa hayatını onlar cehennemliktir dedi ölçüye Allah koyuyor benim bu okuduklarımın hepsi ayet ayetleri okurken daha geniş anlayacak inşallah kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse o ebediyen cehennemliktir dedi herhangi bir yerde eğer biri kulluğunu yapamıyorsa zulme boyun büyükü kulluktan vazgeçiyorsa elimden bir şey gelmiyor deyip hicret etmiyorsa o cehennemliktir dedi Allah'ın arzı geniştir nerede kulluğunu yapabiliyorsan Oraya hicret et dedi. Eğer zulme boyun mülkün, kulluktan vazgeçiyorsan, bu durumda onlar cehennemliktir dedi Allah. Allah'ın ayetlerini inkar edenler cehennemliktir. Allah'ın ayetlerini hafife alanlar, araya alanlar cehennemliktir dedi. Allah'ın ayetlerini ciddiye almayanlar, İşittiği halde gereğini yapmayanlar, evet Allah'ın ayetlerini yanamayanlardır, onlar ebediyen cehennemliktir dedi. Neden cehennemliktir? Çünkü Allah'ı ciddiye almamış. Allah'ın kelamını ciddiye almayan Allah'ı ciddiye almamıştır. Allah'ın ayetlerini inkar eden veya onlarla alay eden kimselerle beraber oturanlar cehennemliktir dedi. Yani bir topluluğu ya da birkaç kişiyi Allah'ın ayetleriyle aray ettiğini gören kimse onlarla oturmasın dedi. Yoksa, yoksa sen de onlar gibi olursun, böyle yapanlar ebedi cehennemliktir dedi. Münafıklar iman ettiğini söyleyip, gerçekte iman etmemiş olanlar cehennemin en alt tabakasındadır buyurdu. Şeytana tabi olanlar ebediyen cehennemliktir dedi. Şeytanın verdiği vesvesesinin peşinden gidenler, Şeytan'a şeytanın adımlarına uyanlar ebediyen cehennemliktir dedi. Şeytana tabi olup şükretmeyenler cehennemliktir dedi. Şükretmeyenler. Eğer biri Allah'a şükretmiyorsa o cehennemliktir dedi. Allah cehennemi insanlar ve cinlerden olan kafirlerle, münafıklarla, müşriklerle dolduracağım dedi. Kimdir bu cehenneme gitmiş olanlar, gidecek olanlar? Onların gözleri var, görmezler. Kulakları var, işitmezler. Kalpleri var, fehmetmezler dedi. Aklını kullan Düşünmüyor, tefekkür etmiyor, bakıyor ama görmüyor, hakikati görmüyor. Kulağı var, Allah'ın ayetlerini işitiyor ama anlamıyor. Daha doğrusu anlamak istemiyor, görmek istemiyor, duymak istemiyor, işine gelmiyor. Bunlar ebedi olarak cehennemliktir dedi. Kıyamet günü bütün murdarları üst üste koyup cehenneme atacağız dedi temiz olanları pis olanlardan ayıracağız dedi. Mö'minler temiz. diğerlerini Allah murdar dedi. Murdar. Leş dedi. Niye? Allah ile diri olmamış onun için. Allah'ın vahyiyle dirilmemiş onun için. Mal toplayıp ahiret için harcamayanlar Evet, onlar cehennemliktir dedi, o topladıkları altın olsun, gümüş olsun, onları ateşte kızdırıp alınlarını, yanlarını evet. dağlayacağız buyurdu. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse onlar ebedi cehennemliktir dedi. İtiraz ederse, hükmünü, emrini kabul etmezse onlar ebedi cehennemliktir dedi. Rabbinin rahmet ettikleri müstesna, geriye kalan hem insanlardan hem cinlerden geriye kalanların hepsi cehennemliktir dedi, Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Rabbine söz verdikten sonra sözünü bozanlar ebedi cehennemliktir dedi. Rabbine nasıl söz veriyor? Ben iman ettim diyor. Allah'ın kitabında, Allah neyi vahyetmişse kabul ettim deyip Allah'a söz verdi, sonra bu sözünden cayanlar ebediyen cehennemliktir dedi. Gözleri beni görmeye kapalı, beni dinlemeye tahammülü olmayanlar cehennemliktir dedi. Beni dinlemeye tahammülü olmayanlar demek, ayetlerimi dinlemeye tahammülü olmayanlar cehennemliktir dedi. Kullarımın dostluğunu benim dostluğuma tercih edenler cehennemliktir dedi. Allah'a karşı suç işleyenleri, cürüm işleyenleri ebedi olarak cehenneme sokarız dedi. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmaya çalışanlar ebediyen cehennemliktir dedi. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmaya çalışanlar. Yani ayetin yanında karşısında başka şeyleri okuyup, söyleyip Allah'ın ayetini hükümsüz bırakmaya çalışıyor. Onlar ebedi cehennemliktir dedi. İman etmeyenler cehennemliktir dedi. Kendisinin nimet verilince sevinen, bir musibetle imtihana tabi tutulduğunda da yüz çeviren ebedi cehennemliktir dedi. ''Allah'a karşı yalan uyduranlar cehennemliktir.'' dedi. Yani Allah'ın söylemediği bir şeyi Allah söylemiş. Allah böyle istiyor, Allah böyle seviyor deyip Allah'a yalan iftira atanlar ebedi cehennemliktir dedi. Ben sadece ayetlerden bir kısmını söyledim, cehennemlikleri. Bir de cennetlikler vardır. Allah kimlerin de cennete gideceğini en ince ayrıntısına kadar beyan ediyor. Cehennemlikleri neden öğrenmemiz gerekir? Bu cehennemliklerin haderi bizde var mıdır yok mudur? Bunun için. Yoksa ahirete iman olmaz. Yani cennet deyince, cehennem deyince, ahiret deyince, hesap deyince bir bilgimizin olması lazım ki o bilgimizle iman edebilelim. Bilgimiz olmadığı bir konuda iman etmemiz de mümkün değildir. Kendimizi kandırmış oldunuz yani. Allah bir de cehennemliklerin halerini anlatıyor cehennemde hazli nedir, nasıldır bir de onu anlatıyor. Cehenneme girenler yoldaşlarına, arkadaşlarına lanet ederler. Hepsi birbirine lanet eder. Neden? Çünkü cehennem yolunda birbirlerine yardım etmişler. Onun için hepsi birbirine lanet eder. Cehenneme gidenler Öncekiler için Ya Rabbi onlara iki kat azap ver derler. Öncekiler için. Neden? Çünkü sonra gelenler öncekilere uymuşlar. Öncekilerin yolunu doğru zannetmişler, onlara uymuşlar. Biz onlara uyduk, onların yüzünden cehenneme gittik. Onun için onlara iki kat azap ver Ya Rabbi derler. Herkes bir yol bırakıyormuş. Ama bize düşen öncekilerin yoluna değil, Allah'ın yoluna uymaktır. Öncekilerin yolu uydurulmuş dindir. Allah'ın dini ise, yoluysa indirilmiş dindir. Allah'ın vahyeti iyi dindir. Cehennemde onlar için yataklar, yorganlar hazırlamışız buyurdu. Cennetlikler cehennem ehline hitap edip derler ki, biz Allah'ın bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Allah bize cenneti vaat etmişti, biz onu hak olarak bulduk. Siz de Allah'ın size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Onlar evet der. Allah hakkı söylenmiştir. Nerede söylemiş Allah hakkı? Kur'an'da, vahdinde söylenmiş, peygamberiyle söylenmiş. Yani sizin kıyamet günü bulacağınız Allah'ın size vaat ettiğidir. Cenneti vaat ettiyse sen... Allah'ın vaad ettiği cennete koştunsa orayı bulursun. Yok, Allah'ın kelamını ciddiye almadın, vahyini ciddiye almadın. Kendi kendine bir yol seçtinse sen cehenneme gidiyorsun. Cehennemlikler cennet ehline bunu söyleyince bir hitap gelir. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun denir. Cehennemlikler cennet ehlinden cennete giderken yolda onlardan Allah'ın size ikram ettiği sudan yemekten bize de biraz verin dediklerinde cennetlikler derler ki Allah bunları kafirlere haram kılmıştır. Onun için veremiyoruz. Bu size haramdır. Cehennemliklere irinli su ve zakum vardır buyurdu cehenneme daha girmeden kıyamet yerinde cehennemlikler uzak bir yerden cehennemin uyultusunu evet, işitirler cehennem öfkesinden onlara kabarır onlara öfkelenmiş onları hemen içine almak ister cehennem diridir onun için cehenneme gidenleri elleri boyunlarında bağlı olarak Allah cehenneme gönderir Onlar yüzüstü sürülerek cehenneme atılırlar, buyurdu. Cehennemlikler cehennemde yok olmayı isterler. Ama Allah buyurdu ki, bugün bir defa, bir sefer yok olmayı istemeyin. Tekrar tekrar yok olmayı isteyin. Ama burada yok olmak yoktur, ölüm yoktur. Onlar orada ne ölürler ne de yaşarlar. Yaşamak için bir hayat yok ama ölmek de yok. Cehennemlikler, cehennemde birbirlerini tanımamazlıktan gelirler. Birbirini tanıyanlar, birbirlerinden yüzlerini çevirirler, birbirlerini tanımamazlıktan gelirler. Birbirlerine lanet ederler. Cehennem kafirleri çefe çevre kuşatmıştır. Kuşatacak ve kuşatmıştır. Nasıl kuşatmıştır? Burada onun gönlü cehennem olmuşsa cehennem onu kuşatmıştır. Gönlü cennet olmuşsa onu da cennet kuşatmıştır. Ayetleri okurken göreceğiz. Allah gönlü cehennem olanları onları cehennem kuşatmıştır buyuruyor. Onlar cehennemden çıkmak isteyen isteyecekler. Bunun için çaba gayret sarf edecekler. Ama her defasında melekler, oradaki vazifeli olan melekler onları geri döndürüp bu sizin yalan saydığınız ateştir, azabınızdır diyecek. Yalan saydığınız inkar ettiğinizde yalan saydınız. Biliyordunuz, inandılar da söylüyordunuz ama kurtulmak için de bir şey yapmadınız. Cennete gitmek için bir şey yapmadınız. Çabanızı, gayretinizi sarf etmediniz." denecek. Cehennemlikler ne ölür ne öldürülür ne de azapları hafifletilir buyurdu. Azapta da hafiflik olmaz buyurdu. Cehennemde cehennemliklerin birbiriyle tartışmaları haktır dedi. Cehennemlikler, cehenneme bölük bölük sevk edilir. Cehennemin kapısına geldiklerinde, cehennemin kapısındaki melekler, vazifeli, görevli melekler, onlara diyecekler ki, size bu günü haber veren, anlatan, Allah'ın ayetlerini size okuyup açıklayan, sizi uyaran Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Onlar da evet. Allah'ın Resulleri geldiler, söylediler, anlattılar, ama biz dinlemedik onları. Aklımızı da kullanmadık. Onları dinleseydik, aklımızı kullansaydık bugün ateş ehli olmazdık. Buraya gelmezdik. Cehennemdeki o ateşin içindekiler cehennemin bekçilerine diyecekler ki Rabbinize dua edin bir gün olsun bizden azabı hafifletsin, kaldırsın. O cehennemdeki görevli melekler de onlara diyecekler ki size Allah'ın Resulleri gelip size bugün için sizi uyarmadılar mı? Onlar evet geldiler, anlattılar ama biz onları dinlemedik. Onlar da melekler onlara o halde kendiniz dua edin derler. Cehennemdekiler derler ki Rabbimiz bizi yoldan çıkaranları, bizi saptıranları bize göster, onları ayağımızın altına alalım. Onlar evet, rezil rüsvay olsunlar. Evet. Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar ebediyen cehennemliktir dedi. Allah hakkında kötü zanda bulunanlar. Allah hakkında kötü düşünenler. Yani Allah'ı en esma-ül hüsnasıyla değil de kötü bir zanla. Allah hakkında zanda bulunanlar ebediyen cehennemliktir. Kadın olsun, erkek olsun, bunlar münafıktır ve ebediyen cehennemliktir dedi. Hak yoldan sapanlar cehenneme odun olmuşlardır buyurdu. Cehennemin işlerini görmek için melekleri görevlendirmişiz buyurdu. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence yapıp sonra tövbe etmeyenler ebedi cehennemliktir dedi mümin kadınlara ve mümin erkeklere işkence edip sonra tövbe etmeyenler ebedi cehennemliktir dedi. Onun için birbirimize işkence yapmayalım. Özellikle kadınlar, kocalarına, erkekler, hanımlarına işkence yapmasın. Yaptılarsa tövbe etsinler. O gün evet Allah buyurur, cehenneme doldun mu deriz cehennemde daha var mı ya Rabbi der. Varsa onları içime almaya hazırım. Cehennem diri. Azabı kendisi yapıyor aynı zamanda. Cehennemin kendisi cehennemlikleri azap ediyor. Bunlar cehennemle ilgili ayetlerin bir kısmıydı sadece. Kesin ve net anladık ki eğer bir kul cennete gitmek için çabasını, gayretini sarf etmiyorsa cehenneme yuvarlanır. Hiç kimse cehennemi, hesabı, ahireti hafife alamaz. Alırsa kaybeder. Allah bir de cenneti anlatıyordu. Kimlerin cennete gideceğini anlatıyordu. Kim gidiyormuş cennete? İllezîne âmenû ve âmilüs sâlihât. İllezîne âmenû ve âmilüs sâlihât. Allah bunu tekrar ediyor. Her cennete gidenler anlatıldıkça mutlaka illezîne âmenû ve âmilüs sâlihât. İman edenler ve salih amel işleyenler Bir ayette de iman edip salih amel işleyenler ve bir de Ahsen amel, güzel amel işleyenler, dedi. Her ikisi de cennetliktir, dedi. Salih amel, başkasının faydalandığı ameldir. Ahsen amel, insanın kendisinin istifade ettiği ameldir. Birine faydan dokunuyorsa, birinin öğrenmesine vesile oluyorsan, birinin iman etmesine vesile oluyorsan, yani... Eğer senin amelin bir başkasına fayda veriyorsa Allah ona salih amel diyor. Faydası sanaysa orada ehsen amel diyor. Salih amelin karşılığını Allah cennet olarak beyan ediyor. Ehsen amelin karşılığını sevap olarak beyan ediyor. Sevap. Salih an iman edip salih amel işleyenler cennettedir dedi. eğer sizden biriniz için buyurdu Allah ve Resulü Allah yolunda cihad etmek sizin için canınızdan, malınızdan, evladınızdan malınızdan, mülkünüzden, ticaretinizden her neyiniz varsa hepsinden daha sevgili değilse Allah'ın emrini bekleyin Allah'ın gazabını bekleyin dedi cennet yok yani İman edip salih amel işleyenler, Allah yolunda cihad edenler cennetliktir dedi. Mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, Allah'ın Resulüne yardım edenler cennetliktir dedi. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Kim Allah'ın yardımcısı olursa, yani Allah'ın dinine, yoluna, o yolda insanların iman etmesi için, Cennete gitmesi için insanlara yardım ederse Allah da ona yardım eder, ayağını sabit kılar. Bunun karşılığı cennettir dedi. Ayetleri hep beraber okumaya, anlamaya çalışacağız inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Oklu ما أُحيي إليك من كتاب ربي. Sen Rabbinin sana vahyettiğini, Rabbinden sana indirilenleri oku. La mubaddile li kelimatihi. Hiç kimse onun kelimelerini değiştiremez. Onun kelimelerinde, verdiği sözde hiç kimse bir değişiklik bulamaz. Allah neyi söylediyse o. Hiçbir şekilde o değişmez. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ Ondan başka sığınılacak yer bulamazsın. Allah'tan başka sığınılacak kimseyi bulamazsın. Ayet devam ediyor, bu Kehf suresidir. 27. ayetten itibaren Vesmi nefseke ma aladine yedunur rabbahum bil ghadati sabah akşam Rabbini tesbih edip Rabbine dua edip Rabbinin nigşini yüzünü cemalini isteyenlerle beraber ol onlarla beraber sabret ve la ta'du Aynek, anhum, gözlerini Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini ayrımlar, cemaline dikenlerden ayırma. Rabbinin cemarını isteyenlerden gözünü ayırma. Türedi zinet el hayatı dünya. Allah e, dünya hayatının zinetini, süsünü isteyerek gözünü onlardan ayırma. Onlarla beraber olmaktan ayrılma. وَلَا تُتِعْ men اَقْفَلْنَ قَلْبَهُ عَنْ زِكْرِنَا Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız o kimseye itaat etme. Ona uyma. Ona tabi olma. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız. وَالتَّبَعَى Heva, o hevasına tabi olmuş. Allah'ın zikrine tabi olmak yerine, vahkine tabi olmak yerine, her anda her halinde Allah demek yerine o kendi hevasına nefsinin arzusuna tabi olmuş ona uyma, tabi olma onlarla beraber olma ve kâne emruhû furuta onlar işlerinde haddi aşmışlar, haddi aşanlardan olmuşlar Sınırı çiğnemiş onlar. Allah'a kulluktan vazgeçmişler. Ve kulüm hakku min rabbik de ki hak Rabbinizden gelendir. Rabbinin vahiyeti haktır. Ve men şâe fel artık kim diliyorsa iman etsin, mümin olsun. Ve men şâe fel yekfur. Dilyen de kafir olsun, inkar etsin. Tercih onundur. Kabul etmek veya etmemek onun kendi tercihidir. Hak budur. Hak Rabbinden gelendir. Dilyen iman etsin. Dilyen de kafir olsun dedi. İnna ehtedna li nara. Muhakkak ki biz zalimlere ateş azabını hazırlamışız. Ehatebihim surabikuha. O ateş, perdeler halinde onları kuşatmıştır. وَاِلْ su Eğer onlar imdat isterlerse, يُغَصُوا بِي مَاِيلْ كَلْ مُهْل Onlara maden eriği gibi bir su vardır cehennemde. يَشْوِي الْوَجُوهُ Onların yüzünü o su kavurur, ise şerap o ne kötü bir içecektir, vesaat mürtefeq, o ne kötü bir refakat gelir. Onun için müminler cehenneme gitmez. İnne ladin aminu wa amilu salihat iman edip salih amel işleyenler inna la nubi'u azra. Muhakkak ki onların ecrini zayi etmeyiz. Men اَحْسَنَا عَمَلًا Aynı şekilde güzel amel yapanların da ecrini zayi etmeyiz. Aynı ayet içinde geliyor. İman edip salih amel işleyenler, bir de imanla beraber güzel yapanlar. Onların ecrini zayi etmeyiz. اُلَٰيكَ lehum cennetu عَدٍ Onlar için adın cennetleri vardır tejri min tehtihe el enhar, altlarından ırmaklar akan, yuhallevne fîha min esavire min zeheb. Onlar orada altın bileziklerle süslenecekler. Ve yelbesûne siyaben kudra, yeşil elbise giyecekler. Min sundusun ve istebrak, ince ve kalın. İpek elbiselerden giyinecekler. Bu ki ne fiha alal Onlar koltuklar üzerinde oturup koltuklara yaslanacaklar. Ne'me sevap. O ne güzel mükafat. Ve hasunet murtfeqa. Ne güzel refakat yeri. Belillaha fa'bud. Sen Allah'a kulluk et. Sen Allah'a abdol. ve kun mine şakirin. Bir de şükredenlerden ol. Allah'a kul cool olursam şükretmiş olursun, şükredersin. Allah'a kul cool ol, abd ol ve şükredenlerden ol. Evet. Onlar Allah'ı gerektiği gibi, layıkıyla, hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı tanıyamadılar. وَالْاَرْضُ جَمِعًا قَدَّتُهُ يَوْمَ kıyamet evet. Kıyamet günü yeryüzü onun kudretinde, kabzasında olacak. Ve semavatu matviyatu bir <gülüyor> yemihi. Gökler de onun kudret eliyle dürülmüştür. Onu da kudret eline almıştır. Subhanehu ve ta'ala amma yuşrikun. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Allah'ı bilmeyenler, tanımayanlar farklı şekilde vasf Allah onların şirk koştuklarından münazedir. Wa nufiqa fi sur. O gün sura öfürülecek. Faseiq faseiq manfi il şamawati ve manfi O surun şiddetinden göklerde ve yerde ne varsa kim varsa hepsi ölecek. Illa menşaa Allah'ın diledikleri müstesna. Semâ'e fekhâ Sonra sıra bir daha öfırlilecek. Teidâhüm kıyamın yanzurun. Bir de bakıyorsun ki herkes yerinden kalkmış, dirilmiş ve herkes sağa sonra etrafa bakıyor. Baka kalmışlar, şaşkındırlar. Ve eşlehetil erdu bi nûri rabbihâ. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmıştır. Ay yok, güneş yok, yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmıştır. Ve vudi'al kitap, kitap konulmuş. Ve vudi'e bin nebiyyine ve şuhedâ. Nebiler, peygamberler ve şahitler getirilmiş olacak. Şahitler, insanlara örnek olanlar, peygamberi temsil edenler veya şahit olarak insanların kabul ettiği her kimse. Vehudiye بينهم bil hak. Aralarında hak ile hüküm verilecek ve hum Hiçbir şekilde hiç kimseye zulmedilmeyecek. Çünkü Allah'ın kitabı getirilmiş. Vehu fiye kullu nefsin ma amile. Herkes ne amel işlemişse onun karşılığını görecek. Ona o ödenecek. Ruhum a'lemu bima O Allah onların yapmış olduklarını, amellerini en iyi bilendir. Wasika alladine keferu ila cehennem zumara. O gün kafirler, inkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilecek. Hatta ila cahuha açtı <gülüyor> hat onlar cehennemin kapısının önüne geldiklerinde onlara cehennemin kapıları açılacak ve qalen lahum onların cehennemin bekçileri onlara diyecek ki lem ye'tikum rusulun minkum diyecekler ki onlara size sizden sizin içinizden Allah'ın resulleri gelmedi mi yetluna <gülüyor> aleikum ayati rabbikum Size Rabbinizin ayetlerini okuyan Resûller gelmedi mi? وَيُنْزُرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِيكُمْ حَزَ Sizi bugün de uyarmadılar mı? Bugünün geleceğini size haber vermediler mi? Kalu bela. Onlar evet derler. Geldiler, Allah'ın ayetlerini bize okudular. Bugün de, de bizi uyardılar. وَلَكِنْ حَقَيَتْ Kelimetü'l azabi alel kafirin. Ama Allah'ın azabi kafirler üzerine hak olmuştur. Biz azabi hak ettik. Hakkı hakikati örttük. Görmezden geldik. İnkar ettik. Yok saydık. Azap üzerimize hak oldu. Kıylet, huli, evu'a. Onlara denilecek ki cehennemin kapılarından girin cehenneme halidîn fîhâ. Evet. cehenneme girin orada ebedi olarak kalacaksınız. Ve bi ise mesvel mütekebbirîn. Büyüklenmiş olanların, kibirlenmiş olanların, mütekebbirlerin yeri ne kötüdür. Cehenneme gidenler demek neden dolayı gidiyormuş? Kibirlendiklerinden dolayı. Mütekebbirî vesika'l-lezine ettakav rabbuhum ile cenneti zümer. Rablerine karşı muttaki olanlar sorumluluğunu kabul edenler de bölük bölük zümre zümre cennete sövk edilir. Hatta izâ câuhâ ve futihat onlar cennetin kapısının önüne geldiklerinde cennetin kapıları onlara açılır ve kalelehum hazenetuha. Cennetin bekçileri onlara derler ki: Selamun aleykum, tiptum. Onlara selamun aleykum derler. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Ne temizsiniz, ne güzelsiniz. Fehdhuluha <gülüyor> halidin. Girin cennete orada ebedi olarak kalacaksınız, derler. Ve kalu, onlar derler ki, Elhamdülillah. Onlar Allah'a hamd ediyormuş. Niye Elhamdülillah diyorlar? Burada da Elhamdülillah demişlerdi ondan. Burada söylemeden, orada Elhamdülillah demek, yalan söylemektir çünkü. Burada da Allah'a hamd etmişlerdi. Allah'ı övmüşlerdi. Allah'ın övdüklerini övmüş, sevmişlerdi. Onun için orada da elhamdülillah derler. Ellezî sadakana va'dahu. Hamt ona bilir ki bize va'd ettiğinde sadık olan ham sadık olan Allah'adır. Ve evresna el bizi buraya mirasçı kıldı. Kullu nefsin zayikatu'l maut. Her nefis mutlaka ölümü tadıcıdır, tadacaktır. Ve inne ma tayufuna ucurekum yevmel kıyamah. Kıyamet günü mutlaka Allah her neyi kazanmışsanız onu mutlaka Allah yerine getirecek. Ve men zuhziha anin nar. Ve fas. Her kim ki cehennemden uzaklaştırılır, cennete girerse, muhakkak ki o muradına ermiştir, en büyük saadete ermiştir. Cehennemden uzaklaştırılırsa. Çünkü sırat cehennemin içinden geçmektir. Cehennemin içinden geçmeden kimse cennete gidemiyor. Onun için Allah, Ayet kelime de buyuruyordu, Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme uğramasın, o yoldan geçmesin. Kim cehennemden uzaklaştırır, cennete konursa o en büyük saadete ermiştir buyurdu. Ve mel hayatü dunya illa meta'ul uğrulur. Dünya hayatı az bir geçimliktir. Evet. Müjdele o kimler iman edenleri müjdele ve amilü salihat iman edip salih amel işleyenleri müjdele. Enne lehum cennetin tecrimun tahta'l enhar. Muhakak ki onlar cennete altlarından ırmaklar akan cennete girerler. Kullema ruziku minha min semeratin rizqa. Onlar orada cennette ne zaman Onlara bir ikramda bulunulsa, meyve ikram edilse, meyve deyince niyecilin her türlüsü, "Qalu hazelidi ruzükna <gülüyor> min qab" diyecekler ki, biz daha önce de böyle nimetlerle rızıklanmıştık ve u'tubihi metshabiha. Bunlar da onlara benziyor diyecekler. "Walehum fiha azwaajil mutahare". Onlara orada tertemiz zevceler eşler vardır ve hum fiha halidun. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Velldine amenu ve amülü salihat. İman edip salih amel işleyenler ke eshabul cennet. Onlar cennet arkadaşlarıdır. Cennetin arkadaşlarıdır. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Evet ulayke eshabul Cennet, onlar cennetin arkadaşlarıdır. Eshab, arkadaş demektir, arkadaşlar demektir. Cennetlikler arkadaştır. Bununla beraber cennetin arkadaşı diyor, cehenneme de ulayi ki eshab bunlar, onlar da ateş arkadaşıdır diyor, cehennemlikleri ateş arkadaşı. Cennet ehli gönlü cennete dönmüş olanlardır. Dolayısıyla o onun gönlü cennetin arkadaşıdır. O cennetliktir. Gönlü cennete dönmüşse. Eşhabul cennet. Eğer gönlü ateş doluysa o da ateşin arkadaşıdır. Cin varsa, nefret varsa, haset varsa bu ateştir. Ne buyurdu Resul Efendimiz? Ateş nasıl odunu iyi bitiriyorsa hasetle anladileri öyle yer bitirir. Cin de öyledir, nefret de öyledir, haset de öyledir, küfür de öyledir, delikodu da de öyledir, iftira da öyledir. Bu ateş ehli ateşin arkadaşı olmaktır, cehennemin arkadaşı olmaktır. Biri cehennem olmadan, gönlü cehennem olmadan cehenneme girmez. Birinin gönlü de cennet olmadan cennete girmez. Ya insan cennetin arkadaşıdır ya da ateşin arkadaşı, cehennemin arkadaşıdır. acir Eke bil azap onlar senden azabı acele olarak istiyorlar ve inne cehenneme le buhiketun bil kafirin. cehennem kafirleri çefe çevre kuşatmıştır şu anda kafirleri cehennem nasıl çephet çevre kuşatmışsa yani her halinden ateş dökülüyorsa kim dökülüyorsa nefret dökülüyorsa haset dökülüyorsa küfür dökülüyorsa Cennet ehlinden de güzellik dökülür, güzellik. Allah'ın güzelliği, rahmet, merhamet, ikram, affetmek, hoş görmek, yardım etmek. Cennet ehrinden de bu dökülür. Bu onu kuşatmış haldedir. Eğer birini burada cehennem kuşatmışsa, Allah cehennem, kafirleri çevre çevre kuşatmıştır dedi. Nasıl kuşatmış? Görüyor muyuz? Görmemiz gerekir. Allah kuşatmış dediyse kuşatmış. Görüyoruz. Aslında görüyoruz. Eğer biri cehennem gibiyse, gönlü cehennemse cehennemdir. O cehennemliktir. Kime? Önce en yakınlarına, en yakınlarına, ailesine, çocuklarına, anasına, babasına, kardeşine, komşusuna, arkadaşına, iş yerindekilere cehennemse cehennemdir. Cehennemliktir o. Ama cennet oluyorsa onlara, insanlar onlarla beraber olunca seviniyorsa, rahat ediyorsa, huzur buluyorsa, seviniyorsa o da cennet olmuş, onu da cennet kuşatmıştır. Gönlü cennet olanlar, onlardan cennetliklerin ameli meydana gelir, cehennem olanlardan da cehennemliklerin ameli, dolayısıyla cennet ve cehennem burada onları kuşatmıştır. yakşa yakşahumul azabu min fawkihim ve min tahti O gün kıyamet günü geldiğinde de o cehennem olanlar onların hem üstlerinden hem ayaklarının altından ateş onları kaplayacak. Ve yekulu zikuma kuntum ta'malun. Ve onlara denilecek ki tadın. Yaptıklarınızın azabını tadın. Bu ateşi oradan getirdim. Bu senin yaptıklarının azabıdır. Tadın. Yaptıklarınızın yapmamış, yapmış olduklarınızın azabını deneyecek. Ya ibadillati ene. Ey iman eden kullarım. İnne erdi vasiat. Benim arzım geniştir. Yeryüzü geniştir. Ve ve ta'budun. Onun için nerede kulluğunu yapabileceksen Kulluğunu yalnız bana yap. Kullu nefsin zayiqatul mev. Muhakkak ki her nefis ölümü tadacaktır. Sümme ileyne turcau. Sonra bize döndürüleceksiniz Bize geleceksiniz. Vellezine amenu ve amilus salihat. İman edip salih amel işleyenleri ve lebevi anham min cenneti urafa onları mutlaka cennetin yüksek yerine köşklerine yerleştireceğiz tecri min tahtiha el enhar ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz halidine fiha onlar orada ebedi olarak kalırlar ni'me ecrul amilin güzel yapanların ecri ne güzeldir karşılığı ne güzeldir وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ Allah sizi darü selama, seramet yurduna, cennete davet eder. وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُوا اِلٰى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Allah dilediğini, kim Allah'tan sirat-i müstakimi dilerse, Allah onu sirat-i müstakime hidayet eder. Neyle? Darü selama cennete davet eder. Selamete davet eder. Cennete selam yurdu buyuruyor. Selamette olmak. Bir gönül selamette ise o cennete dönmüş zaten. Selam yurduna layık olur. Cennete layık olur. Allah selamete davet ederken selam yurduna gönlünün cennet olmasına davet ediyor. Cennet olmaya davet ediyor. Lillezine ehsenul husna ve ziyadetün iyilik yapanlara, güzellik yapanlara daha güzeli vardır, bir de fazlası vardır. Kim güzellik yaparsa Allah ona o güzelliğinin karşılığını verir, ona bir de kendinden güzellik verir. Valla yerhku, vujuhum, katerun valla zille. Onların yüzüne ne bir toprak bulaşır, ne bir toz bulaşır, ne de bir zille. ulayike ashabul cennet onlar cennetin arkadaşlarıdır hum <gülüyor> fiharidun onlar orada ebedi olarak kalırlar vellezina kesebul seyyati ceza us seyyatin bi misliha kim bir kötülük işler ve o kötülükle gelirse onun cezası sadece onun misliyle bir cezadır Cennet erine güzel yapanlara evet Allah en az 10 kat verir, bir de fazlasını verir. Ama kötülük yapanlara ceza olarak sadece onun misli, aynen karşılığı vardır ve terakuhum zille, onların yüzünü zillet kaplar. Maalehum minallahimin asim, onları Allah'tan hiç kimse kurtaramaz. Keen Oxyet vücutları, kütahen Onların yüzü, evet, kapkara kesilir. Sanki bir geceden bir parça olmuş gibi kapkara kesilir yüzleri. Ulayi <gülüyor> ke onlar da ateşin eshabi, ateşin arkadaşlarıydır. Hümfiyah <gülüyor> halidun, onlar orada ebedi olarak kalırlar. قَالَ رَبِّمْ بِمَا اَغْوَيْتَنِ İblis huzurdan kovulunca dedi ki Rabbim benim azmama, hüküm vermene karşılık لَا le, ne lehum fil er. Ben de onlara, insanlara yeryüzünü zihnetedmeneceğim, süsleyeceğim. ye nehum اَجْمَعِينَ Onların hepsini azdırıp yoldan çıkaracağım. İğvaya düşürüp yoldan çıkaracağım. Evet, iblis söylüyor. اِلَّا اِبَادَكَ minhumul الْمُخْلَسِينَ Ancak senin muhlis kulların, ihlaslı kulların müstesna. Hepsini yoldan çıkaracağım, azdıracağım ama senin ehlasi kulların müstesna nasıl azırcakmış dünyayı süsleyerek dünyayı zinetlendirerek süslü göstererek güzel göstererek. Kâle Allah buyurdu ki Hazza Sirâtun Aleyye müstakim. Allah buyurdu ki işte bu benim üzerimde hak olan dost doğru ve yoldur. Doğru söyledin yani eğer bir kulum ihlaslıysa onu kurtarmak seni ondan uzak tutmak benim üzerime de bir haktır. Bununla beraber kim evet, de ihlaslı değilse şeytanın tuzağına düşmüştür. اِنَّ اِبَادِ ki <ti> aleyhim <olmayı> Sultan Allah buyurdu ki iblise senin benim kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur. Hiçbir gücün yoktur. Benim kullarım. Bana kul olmayı kabul eden. Bana karşı ihlaslı samimi olan, kullukta samimi olan kullarım üzerinde senin hiçbir gücün, hakimiyetin yoktur. İlla menittebe'eke min kavin. Ancak sana tabi olanları sen azdırırsın. Onlar evet, sana aittir. Onlar sana teslim olmuş. Sana tabi olmuş. Onun için hiç kimse şeytan beni kandırdı, şeytan beni azdırdı, şeytan beni yoldan çıkardı dememelidir. Sen tabi oluyorsun. Hem şeytana tabi olacaksın hem de onu suçlayacaksın. Hayır. Allah senin benim ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur dedi. Bu durumda bizim yapmamız gereken şey nedir? İhlasımızı ölçmektir. Yoksa ben Allah'a karşı samimi değil miyim? İhlaslı değil miyim? Yoksa ben kullukta, imanda ciddi değil miyim? Ben kendi kendimi mi kandırıyorum? Ben yalan mı söylüyorum? Demelidir. Eğer şeytan onu yoldan çıkardıysa, azdırdıysa, o şeytana tabi olduysa, Allah mazereti kabul etmiyor. Bu durumda o ihlaslı değilmiş, samimi değilmiş. O şeytana tabi olmuş çünkü. Evet. Ayet devam ediyor. Ve in cehenneme le me'iduhum Muhakkak ki şeytan da o şeytana tabi olanlar da uyanlar da hepsinin yeri cehennemdir. Allah hepsine cehennemi vaat etmiştir. Laha seb'atu ebua o Cehennem'in yedi kapısı vardır. Her bir topluluk için bir kapı ayrılmıştır. Her bir suç için, her bir günah için, her bir yanlış için, şirk için, küfür için, nifak için, kapiler ayrı ayrıdır. Herkes, herkese, her bir bölüme bir kapı ayrılmıştır innel muttaqin fi jannatin wa uyu Allah'a karşı muttaki olan sorumluluğunu kabul edip sorumluluğun gereğini yerine getiren Allah'ı ciddiye alanlar için cennet vardır onlar cennete pınar başlarında olacaklar udkhuluha bi salami aminin oraya selametle emniyetle girin denir onlara ve ma marif sudurihim min ghil onların göğsünden kalbinden içindekilerini kötü şeyleri kinin nefreti en ufak bir kin bırakmaksızın hepsini söker alırız kin olursa nefret olursa haset olursa rüya olursa cennete giremez en ufakını bırakmaksızın Allah Hepsini söker alırız dedi. İhvanen ala sürurin mütekabilin. Hepsi kardeş olarak kardeş. Cennetlikte kardeş oluyormuş. Hepsi kardeş olarak tahtlar üzerinde karşılıklı oturacaklar. Eğer burada kardeş olmayı beceremezsek cennette yerimiz olmaz. Kardeş olmak. Allah öyle buyurdu. Kardeş olarak, kaşırlıklı taklar üzerinde otururlar. لَا يَمَسُّوْهُمْ فِيهَا نَسَبْ Onlara orada herhangi bir yorgunluk dokunmaz. ve mahum minha bir مُحْرَجِينَ Onlar oradan çıkarılmazlar. Ebedidir dedi, bir de ne buyurdu? Onlar oradan çıkarılmazlar. Allah vaat ediyor. Nebbi, ibadî, ilmi. Benden. Kullarıma haber ver. Kullarıma beni haber ver. Enel rahim Ben gafur ve rahim. Kullarıma beni gafur ve rahim olarak anlat. Ve enne azabî huvel azabül al elîm. Ama benim azabım da çok şiddetlidir. Bununla beraber çok elimdir. İç yakan bir azabım da vardır. Nasıl gıfır ve rahimsem azabım da çok elimdir. İç yakar. Ve berezü lillahi cemi'a Hepsi Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. Ve kalet du'afaa ne lediiniz O zayıf olanlar, kibirlenmiş olanlara, yani uyanlar, uyduklarına diyecekler ki: İnna kunna l-kum Muhakkak ki biz size tabi olduk, biz size uyduk. Fehel antun mghunu'na anna min azabillahi min şey derler ki onlara: Bugün siz Allah'ın azabından bizden bir şey savabilir misiniz? Size uyduk, size tabi oldu. Allah'ın azabından bizden bir şey savabilir misiniz? Kalu onlar da derler ki: "Lev hedana Allahu la hedeynakum." Eğer Allah bize hidayet verseydi, biz Allah'ın hidayetiyle hidayette olsaydık, size de hidayeti verirdik. Allah'ın hidayeti Allah'ın kitabıdır. Eğer Allah'ın ile hidayete ermemişse, ne kendisi hidayettedir, ne de başkalarına hidayeti verebilir. Sevaun aleyna, ecezi'na, em seberna. Derler ki, artık sızlansak da, feryat etsek de, ya da sabretsek de, artık bizim için müsavidir, aynıdır, bir şey değişmez. Ma min mahîm. Bizim için bir kaçış yeri de yok. İş işten geçmiş yani. Biz hidayette olmadığımız için size de hidayeti veremedik. Allah bize hidayeti verseydi, Allah'ın hidayete ermiş olsaydık, hidayeti size de ve وَقَالَ شَيْتَانُ لَمَّ قُودِيَ الْاَمْرِ Emir verilip iş bittikten sonra, Allah hüküm verdikten sonra, Şeytan der ki: İni Allaha vadedik, vaded hak. Allah size vade bulundu, Allah'ın vadi hak çıktı. Allah neyle vade bulunuyor? ayetleriyle Allah size vade bulundu, Allah'ın vadi hak'tır. Vvade tukum, ben de size vadeddim, vade bulundum. Farklı Tukum. Ama ben vadimde yalancı çıktım. Vad yemin tersi çıktı. Tersi oldu. Yani yalan söyledim. Ve makane liya aleykum min sultan. Ama dedi şeytan, benim sizin üzerinizde herhangi bir hakimiyetim yoktu. Gücüm yoktu. İlla en de altukum. Ancak sadece ben sizi davet ettim. Başka da bir gücüm yoktu sizin üzerinizde. Vestejptumni. Siz de bana hemen icabet ettiniz. Allah'ın hak olan davetini bıraktınız. Benim davetime hemen icabet ettiniz. Velat alumuni walumu Beni kınamayın. Beni kanamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Suç sizim. Yanlış Ma ena bir müsrüxiyim. Ben sizin yardım çağrınıza gelemem. Size yardım edenen ve ma entun bir müsrüxiy. Siz de bana yardım edemezsiniz. Benim yardıma gelemezsiniz bugün. İni kefertu bima eşrektu min Ben bundan önce de sizin beni Allah'a şirk koşmanızı reddettim. Kabul etmedim. Siz beni Allah'a şirk koştunuz. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Ben böyle bir şeyin Allah'a sığınıyorum yani. Kabul etmiyorum ve reddediyorum. <Sessizlik> İnne zalimine lehum azabun elib. Muhakkak ki zalimlere elin bir azap vardır. İç yakan bir azap vardır. Şeytana tabi olanlar, şeytanın verdiği vesveseye uyanlar onlara iç yakan elin bir azap vardır. Allah'ın davetine icabet etmiyor, şeytanın davetine icabet ediyor. Onlara yazıklar olsun. وَاُطْقِلِ ve اَمَنُوا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِي كَنَّةٍ تَجْرِهِ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ İman edip, salih amel işleyenlere, Allah aslarından ırmaklar akan, nehirler akan cennetlere koyar, onlar orada ebedi olarak kalırlar Allah'ın izniyle. Tayyetuhum fiha selam. Onlara orada evet, selam vardır. Allah'ın selamı vardır. Ya ehlel kitap, ey kitap ehli, kitap verdiklerimiz, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler diğerleri. Kat ja'akum rasuluna. Size resulümüz geldi. Yubeyyunulekum <gülüyor> Kesiran min ma kuntum tuhfune min el kitab. Sizin kendi kitabınızdan gizlemiş olduklarınızın bir çoğunu size açıklıyor ve yafu en kesir bir kısmını da açıklamıyor. Qad jaa min Allahi nurun ve kitabun menir. Muhakkak ki Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Bu kitap sizin de kitabınızdır. Yehdi bihi Allah, Allah bu kitapla hidayete erdirir. Kim bu kitapla hidayete ererse, hidayete erdirilirse, meni tevecüt Ridvan'e o, kendi rızasına evet, uymuş olur, uyar. es selamı ve Yukrıcı hüm min zulumati inen nuru bi izni. Allah bu kitapta onu karanlıklardan nuru çıkarır, selamet yoluna çıkarır, kendi izniyle, kendi vahyiyle. ve yehdihim ila siratin müstakim. Onu dost doğru sırat ve müstakime hidayet eder. Yahudi için, Hristiyan için. Allah'ın kitabına, vahyine uymaktan başka, o nura uymaktan başka, iman etmekten başka çare yoktur yani. Velau en ehli'l kitabi amenu Eğer el-kitap iman ederlerse ve takav takva sahibi olup Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirirlerse ve kaferna anhum seyyatihim onların günahlarını örteriz vele edhxlna hüm cennetin nayim onları nayim cennetlerine koyars. Ve ledine kafiru ve kezbu bi ayatina. Eğer onlar ayetlerimizi inkar edip yalan sayarlarsa ulayi ke eshabul cehib. Onlar cehennemin ehlidir Cehennem eshabidir. Valladinez tecabu li Rabbihimil Husna, Rablerine icabet edenlere daha güzeli vardır. Valladinelem yesteji bu le. Onlara ona icabet etmeyenlere ise leu enne lehum mafil ardi cemiyat. Eğer yeryüzü hepsi onların olmuş olsaydı ve mislehu maalhu laftedeu bi. Onun bir misli daha onların olmuş olsaydı hepsini fidye olarak verirlerdi. Kurtulmak için. Ulaike lehum su'ul hisab. İşte hesabın kötüsü onlaradır. Ve mevahum cehennem. Onların varacakları yer de cehennemdir. Ve bi'sel mihat. O ne kötü bir yerdir. Efemen <gülüyor> Ya'lamu annem unzila ileyke min rabbikal hak. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse kemen heva a'ba. Türk kimse gibi olur mu? İnne ma yetazekaru ulul elbab. Bunu ancak gönül sahipleri anlar. Innellezine keferu bi ayatina Ayetlerimizi inkar edenleri seufe nusli himnara. Onları ateşe yaslayacağız. Kullama nidejet jurudum. Onların derileri her ne zaman yanıp kavrulsa, ateşi hissetmez olurlar. Bedelna humjuru Onların derilerini başka derilerle değiştirir derilerini yenileriz Liyazuku azab, azabı tatsinler diye. İni Allah kana aziz ve hakimdir. Bahar ki Allah aziz ve hakimdir. Ve minen nasi men yeşteri lehvel hadis. insanlardan öylesi var ki söz satını alır. iman etmek için değil, anlamak öğrenmek için değil, ebedi hayatını kazanmak için değil. Li yudilla ansebi billahi bi gayrih. İlmi olmadığı halde Allah yolundan saptırmak için, delalete düşürmek için evet, söz satın alır, öğrenir. Allah'ın kelamını öğrenmek yerine Allah'ın yolundan saptırmak için başka sözü öğrenir, satın alır. Ve <gülüyor> zeha huzuva onunla eğlenmek için eğlenceye almak için ulaikellehum azabun mühik işte onlara küçük düşürücü bir azap vardır ve izatudla aleyhi ayatuna ona ayetlerimiz okunduğu zaman vella müstekbirem ke'enlem yesme'aha kibirlenir Kibrinden dolayı sanki onu hiç işitmemiş gibi yapar, döner. Ke nefi uzune Sanki kulağında ağırlık varmış gibi. Vekren fedaşırhü bi azabin Elim Sanki kulağında evet, ağırlık varmış gibi. onu elin bir azapla müjdeler. İnne ladin âmanu ve âmilü salihati, lâm jannahun naim. İman edip salih amel işler için naim cennetleri nimetler cennetleri vardır. Kâlidin <gülüyor> Fiha onlar orada ebeler olarak kalırlar. Vâde <gülüyor> Allah'e hakka, Allah'ın vâdi hakdır. Ve <gülüyor> huw <gülüyor> al azizu o aziz ve hakimdir. Ve ma emâlukum ve âuladukum milleti takarrubukum indana zulfa sizi bize yaklaştıracak olan huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. illen men amile salihah ancak iman edip salih amel işleyenler hariç bizim huzurumuza sizi yaklaştıracak olan iman edip salih amel işlemektir fe'udaiycelehum cezao'd fi bima amilu evet bunlar için Yaptıklarının karşılığı kat kat olarak verilir. Vahim, fil, Gurufati, Amyunun, onlar yüksek makamlarda, cennetlerde emniyet içindedirler. Ve kimsin yasgoun fi ayatina mu'aajizin? Bizim ayetlerimizi hükümsüz, aciz bırakmak için evet, koşanlar da. Ulayi ke fil azabı muhderun işte onlar da kendileri için hazırlanmış olan azabın içinde hazır bulunurlar. O aladin a o hina el sana vahyetiymiş kitapta huwa al <hüvel> hakkı museddikan lima bina <-yedeyhi> önceki kitapları öncekilerini Evet. Tasdik eden kitabın ta kendisidir. İnellâhi bi ibâdihi lehâbirun besîr. Va ki Allah kullarının hallerini gören ve onlardan haberdar olandır. Summe evresnel kitâbe ladeynes fefeynâ min ibadina. Sonra biz bu kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras bıraktık hem geçmişteki kitapları hem de bu kitabı Allah anlatıyor. Sonra gelenleri bu kitaba mirasçı kıldık. Ve minhum zalimun din nefsi. Onlardan bir kısmı var ki kendilerine zulm ediyorlar, kendi nefislerine zulm ediyorlar. Ve minhum muktasid. Onlardan bir kısmı da muktasid. Orta yolu tercih eder. وَمِنْهُمْ سَبِقُنْ بِالْخَيْرَةِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Onlardan bir kısmı da hayırda Allah'ın izniyle yarışır, müsabaka yaparlar. Kitaba varis olanlar. Her ümmet kendi kitabının mirasçısidir, varisidir. Evet, Allah onları üçe ayırıyor. Bir kısmı kendine zulmeder. Yani Allah'ın varis kıldığı kitabı Resulullah Efendimiz'in miras bıraktığı kitabı ciddiye almaz, hafife alır, ondan yüz çevirir, bunlar kendine zulmedenlerdir. Bir kısmı orta yolu seçer, gücü nispetinde çabasını gayretini sarf edip onu anlamaya çalışır, taşımaya çalışır, gereğini yapmaya çalışır. Bunlar da orta, orta yolu seçenlerdir. Evet Allah'ın izniyle de bir kısmı da müsabaka yapar dedi Allah'ın mirasını taşımak için müsabaka yapar yarışır onu taşımak için evet, yarış halindedir <gülüyor> işte büyük lütuf büyük fazilet bu yarışanlar içindir cennatu adlin neha, onlar adın cennetine girecekler Yapalı ona fiha min asawir <gülüyor> min zehab ve lüle. Onlar orada altın bileziklerle incilerle süslenecekler. Ve liban suhun fiha harir. Onların oradaki elbiseleri de ifektendir. Ve qaluy alhamdulillahim lezi zehbe anel hazem. Evet bir de derler ki bizden hüzünü gideren Rabbimize hamd olsun sıkıntıyı gideren Rabbimize hamd olsun اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ muhakkak ki bizim Rabbimiz gafur ve şekurdur şükre layık olandır şükrün karşılığını da layıkıyla verenler اَلَّذ۪ي اَحَلَّنَا دَرُ الْمُقَامَة۪ emin o ki lutfuyla ihsanıyla bize bu yüksek makamı ihsan etti la yemasuna fiha nesem burada onlara bir yorgunluk dokunmayacak ve la yemasuna fiha lugub aynı zamanda orada onlara bir bıkkınlık da dokunmayacak وَالَّذِينَ <gülüyor> كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ الْجَهَنَّمِ evet, Küfredenlere, inkar edenlere de cehennem ateşi vardır. لَا aleyhim ve فَيَمُوتُ Aleyhlerinde hüküm verilmez ki ölsünler. وَلَا يُخَتَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَزَبٍ Azapları da kendilerinden hafifletilmez. كَزَالِكَ نَجْزِ كُلُّ kefur işte her nankörü böyle cezalandırırız bu ve bu göstereri nefiha onlar orada tecatat ederler burena ehna bu nehmet Salihendiğiınnahmet derler ki Rabbimiz bizi buradan çıkar daha önce işlediğimiz gibi değil de bu sefer Salih Ahmed işleyelim. Evalem nu'ammirukum maye tezekkeru fihi men tezekker. <gülüyor> Allah onlara buyurur ki: Sizi düşünecek kadar, bunu anlayacak kadar size bir ömür vermedik mi? İmkan vermedik mi? Buyurur: Ve <gülüyor> Nezir, size uyarıcı da gelmedi mi? Size bunu haber vermedi mi? Yani size bu ayetleri anlatıp böyle söyleyeceğinizi söylemedi mi? فَزُوْقُوا فَمَا لِزَّالِم۪ينَ مِنْ Nesir Allah onlara tadın azabı buyurur onlara yardım edecek kimse de bulunmaz yoktur ya يُحَلَّد۪ينَ آمَنُ اِنْ Nasrullah ey iman edenler iman ettiğini iddia edenler eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah'ın yorunun yardımcıları olursanız yansurkum ve yusabbit aqdamakum Allah da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sırat-ı müstakimde sabit kılar. Valladine <gülüyor> kefaro, fta'asa. Çüfredenler yüzüstü yıkılırlar, lehum ve edele Onların amelleri de boşa gitmiştir. Zalikebi en lehum, keriyhu ma enzer <gülüyor> Allah. Neden böyle oluyor? Çünkü onlar Allah'ın kitabından, Allah'ın indirmiş olduğu kitaptan koşlanmamışlar ikrah etmişler ve ahbete Onların amelleri de boşa gitmiştir. Allah'ın vahyi'nden koşlanmayanların amelleri boşa gitmiştir. Ya'ibuhum ve yumanihim. O şeytan onlara vaat eder ve onları kuruntulara düşürür vema yu'iduhumu'ş şeytanu illa gurura şeytan aldatmadan başka onlara bir şeyi vaat etmez ulayke me'vahu cehennem onların gideceği yer cehennemdir şeytana uyanlar şeytanın tuzağına düşenlerin gideceği yer cehennemdir vela yecidune anha mahisa onlar oradan kurtulmak için de bir yol bir çare bulamazlar ve ledine âmeni ve amilü salihât iman edip salih anne işleyenlere gelince sen edilühum <gülüyor> cennatin tecri min tepti hal anhar halidine fiha ebeda da altlarından irmaklar akan cennetlere koyacaksız onlar orada ebedi olarak kalırlar ve adallahı <gülüyor> hak Allah'ın vadi hakkı ve men astaku min Allahı Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Vaadinde daha sadık kim olabilir? Leise <gülüyor> bi emanukum. Allah'ın kelamı sözü sizin o tahmin ve kuruntularınız gibi değildir. Ve la emaniyi ehli kitap. Ehli kitabın Yahudi'nin, Hristiyanın diğerlerinin de kuruntusuna benzemez Allah'ın kelamı sözü. Men yaamel su'en. Yüzde bir kim kötü bir amel işlerse onunla cezalandırılır. Vela la yecid lehu min dunillahi veliyan ve la Orada Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamaz. Wa men ya'mal min'salihati min zekerin evunsa sizden erkek olsun Kadın olsun. Kim salih bir amel işlerse ve huve mü'min. Yalnız mü'min olma şartıyla. Mü'min olup salih bir amel işlerse kadın olsun, erkek olsun fe ula'ite yedkürünel cenne Allah onu cennete koyar. Onlar cennete girer. Vela yüzlemûne nekhira onlara zerre kadar zulmedilmez, zulme uğratılmazlar. ve kuntum ezvacen 3. O gün kıyamet günü 3 sınıf olacaksınız. Ve ashabu'l-yemin. Birincisi sağdakilerdir. Kitabını sağdan alacak olanlardır. Ma ashabu'l-yemin hem de ne sağcılar. Ve ashabu mes'eme. İkincisi Solcular, soldan kitabını, sol taraftan kitabını alacak olanlardır. Ma eshabül meş'emek. Hem de, evet, ne? Soldakiler. Ve sabikûne sabikûn. Üçüncüsü ise, evet, yarışanlardır. Hayırda, Allah yolunda müsabaka yapanlardır. Ula'ikel mukarrebun. İşte, mukarrebun olanlar, Allah'a yakın olanlar bunlardır. Yarışanlardır. فِيْ جَنَّاتِ النَّائِمْ Onlar, naim cennetlerindedir. Nimet, nimetin üretildiği, dağıtıldığı cennetlerdedirler. يَا بَنِي آدَمِ اِمَّا يَاَتِيَنَّكُمْ رُسُولٌ مِنْكُمْ Ey Adem oğulları, Adem'in çocukları, ey insanlar, size içinizden bir resulümüz geldiğinde yakusun aleykum ayati benim ayetlerimi size anlattığında izah ettiğinde temennu taqa ve eslah kim takva sahibi olur onu ciddiye alır ayetleri bir ciddiye alır ve kendini düzeltirse ıslah ederse Yanlışını düzeltirse, eksiğini tamamlarsa. Fele khaufun alehim ve lahum Onlar için ne bir korku ne de mahzun olmak vardır. kez de bu bir ayatina kim de? Ayetlerimizi yalanlar yalan sayarsa vesetat beru anha. Onu kibirlerine evet, yediremezse. Ayetlerimize karşı kibirlenirse Ulaike eshabın nar, işte onlar cehennem ehlidirler, ateş ehlidirler. Hum fiha haridun. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Femen ezlem, en büyük zalim kimdir? Mimmen iftera alallahi kezip Allah'a yalan iftira atandan daha zalim kim vardır? En büyük zalim Allah'a yalan yere iftira atandır. Allah'ın söylemediğini, Allah böyle söylemiş diyenlerdir. Ökezzede bir ayet ya da Allah'ın ayetini yalanlayanlardır. Onlar da en büyük zalimlerdir. Ulayı ki yanaluhum nesibuhum bi'n kitab. Onlar kendileri için neyi takdir etmişsem dünya hayatına ait onlar kendi nasiblerine uğraştırılacaklar. Onlara onu vereceğiz. Hatta ida cahethum resulena. Onlara Resullerimiz, ölüm meleğimiz gelinceye kadar onları nimetlendireceğiz. Yetfeu evet. ne nehum? Onlar meleklerimiz, onların ruhlarını almaya gelirler. Qalu eyne maquntum tedgane mindu nebda. Onlara derler ki, meleklerimiz nerede? Sizin o Allah'tan başka Allah'ın berisinde taptıklarınız nerede? Kanûl delû anna derler ki, onları bizden kayboldular. Bugün onların bizim için yapabilecekleri bir şey yoktur. Ve şehidu Ale enfusih, yani kendi nefisleri aleyhinde şahitlik ederler. Annehum kanû kafiri, işte kafir olduklarına onlar böyle şahitlik ederler. قَالَتْ خُلُوفِ اُمَمِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي الْنَارِ Gerçek şu ki, sizden önce geçmiş olan insan ve cinlerden o cehennemlik olanlarla beraber ateşin içine girin buyurulacak. Kullama خُلُوفِ اُمَمِنْ ümmet, her kavim, her cemaat o ateşe girdikçe ümmetün lanet, la uhtehâ. Her ümmet kendi arkadaşlarına, kardeşlerine beraber oldukları arkadaşlarına lanet edecek. Hatta îvet dârekû fîhâ cemî'â. Hepsi orada cehennemde bir araya Toplanıp bir araya geldiklerinde, "Qalat uchrathum li ulahum. sonrakiler öncekiler için diyecek ki, "Rabbenaha ulai edeluna, Rabbimiz bizi bunlar saptırdı, biz bunların yolunda yürüdük, onun için saptık." diyecekler. "Ve atihiim azaben diyefer minenlar, onlara bu ateşten iki kat azap ver." derler. Hale Allah buyurur ki li kümni evet, merak etmeyin hepinizde iki kat azap vardır çünkü siz de bu yolu giderken sizin peşinizdekiler gelenler de onlar da size uydu merak etmeyin hepinize iki kat azap vardır velakin la ta'lemu ama siz bunu bilmiyorsunuz siz bunu bilmiyordunuz bunun farkında değildiniz ve kâle ulahum li okranın öncekiler de sonrakiler için evet, diyecekler ki fema kana lekum aleyna min fel sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Siz de bizim gibi yaptınız. Siz de bizim gibi sonra gelecek olanlara bizim gibi yolunuzu bıraktınız. Onun için bizden bir üstünlüğünüz yok. Fazukul azap tadın azabı derler bima kuntum teksib neden dolayı kazandıklarınızdan dolayı siz de azap tab. İn ellezîne kezevû bi âyâtinâ. Evet o kimseler ki ayetlerimizi yalanladılar, yalan saydılar. Ve stekberû anha. Ayetlerimize karşı büyüklendiler, kibirlendiler. Lâ teftehû lehum ebwâbes semâ. Onlara Gök kapısı, göklerin kapısı onlara açılmaz. Velayethul cenne. Onlar cennete giremezler. Hatta geleceğin cemelü fi sem bin Ta ki hatta deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar. Böyle bir şey de mümkün değil. Bu ve kezalike necdil işte biz mücrimleri, suçluları, Allah'a karşı suç işlemiş olanları böyle cezalandırırız. Kafir demedi, münafık demedi, müşrik demedi. Ne dedi? Mücrim. Biz mücrimleri böyle cezalandırırız. Cürüm işlemiş olanlar, Allah'a karşı suçlu olanlar. Suçu neymiş? Allah'ın ayetlerini yalan saymak. Ciddiye almamakmış lehum min mi mihad onlar için cehennemde bir döşek ve min fevqihim gawas üzerlerinde de bir örtü vardır ve keza like nezi zalimin işte biz zalimleri böyle cezalandırırız velzene amenu ve amilissalihat iman edip salih amel işleyenleri لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Biz kişiyi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Gücünün yetmediği gibi bir şeyden sorumlu tutmayız. İman edip salih amel işlerken gücü yetiyorsa sadece o ondan sorumluydur. اُلَئِكَ <gülüyor> اَسْحَابُ cennet Onlar cennetin arkadaşlarıdır. هُنْ فِيَا Onlar orada ebeli olarak kalırlar. Gönülleri cennet olmuş, cennet. Ashabi. Cennetin arkadaşıdırlar. Sezakallahu'l-Azim. Cennetle, cehennemle ilgili ayetlerin dörtte birini anlatmaya çalıştık. İnşallah bir daha haftaya bunu tamamlarız. İyice anlaşılsın. Ahirete iman anlaşılsın diye cennet, cehennem cennetlikler, cehennemlikler anlaşılsın diye. Çünkü anlamadan iman olmaz. Rabbimiz bize cenneti, cehennemi nasıl tanıtmışsa, hesabı nasıl anlatmışsa, bizim bunu böyle öğrenmemiz gerekir. Yoksa ne iman etmiş oluruz, ne de cennete gitmek için, cehennemden kurtulmak için çaba gayret sarf edebiliriz ki gücümüz yetmez. İman olmayınca gücümüz buna yetmez. Bize cehennemden kurtulup cennete gideceği gitme gücünü veren imanımızdır. Onun için önce iman gerekiyor. Yoksa cennet yolunda birkaç adım atılır sonra yorgunluk hisseder, ağırlık hisseder, ben yapamam der, bırakır işi. Bırakır, şeytana tabi olur. Herkesin anlaması gerekir ki Allah şaka yapmıyor. Beni dinlemeyeni cehenneme gönderirim dedi. Beni dinlemeyenler cehennemliktir dedi. Tekrar tekrar söyledi. Ayetlerimizi yalan sayanlar, ayetlerimizi inkar edenler, ayetlerimizi alaya alanlar, ayetlerimizi işitince duymamış, ayetlerimize karşı kör ve sahır davranmış olanlar, cehennemlik dedi, ebedi cehennemlik dedi dünyayı ahireten daha çok sevenler, Allah yolunda Allah'ı Resulü'nü, Allah yolunda cihad etmeyi sevmeyendir. Allah yolunda cihad etmek, Allah ve Resulü onun için her şeyden çok sevgili olmadıkça iman etmiş olmuyor, o cehennemlik dedi. Berani bekle dedi, Allah'ın gazabını bekle dedi. Allah bize ahireti tercih ediyor. Ahirete iman et, Ahiretli sev, ebedi bir hayat, cennet seni bekliyor. Bir günlük dünyaya aldanma. Oradaki dünyanın süsüne aldanma. Oraya tenezzül etme. Ben seni cennet için yaratmışım. Ben seni kendim için yaratmışım. Rızamı kazanasın diye, dostluğumu kazanasın diye, bana dost olasın, veli olasın, arkadaş olasın diye yaratmışım. Evet, işini benimle yap, sohbetini benimle yap, benimle ol diyor. Tercih, tercih senindir ama. iman da bellidir, küfür de bellidir buyurdu. Dileyen iman etsin, dileyen nankörlük yapsın, küfür etsin, hayvan olmayı tercih etsin, tercih olmadır. Onun için ayetlerini dinlemeyenlere için ne buyurdu? Onlar hayvan gibidir, davarlar gibidir. Kör, sahır, dilsiz. Hatta daha aşağı dedi. Aynı şekilde ayetlerimizde mücadele edenler, hükümsüz bırakmak için çaba gayret sarf edenler dedi. Neyle sarf ediyorsun ayetlerin hükümsüz kalması için? Başka sözlerle, falanca şöyle söyledi, falan abim böyle söyledi, falan hoca böyle söyledi, falan şeyh böyle söyledi. Ne yapıyorsun? Ayetleri hükümsüz bırakmaya çalışıyorsun. Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyorsun, savaşıyorsun. Bunu söyleyeceğine bir ayet söylesene. Neymiş? Alim güzel söylemiş. Allah'tan daha güzel sözü kim vardır buyurdu. Niye dinini Rabbinden öğrenmiyorsun? O senin işine geliyor. Senin nefsini okşuyor ondan. Söyledim. Allah şaka yapmaz. Ahiret, iman şakaya gelecek şey değil. Mutlaka imanımızı neye iman etmemiz gerektiğini, nasıl iman etmemiz gerektiğini Rabbimizden öğreniyoruz, öğrenmemiz gerekir. Eğer Rabbimizden öğrenmediysek bu Allah'ın indirdiği din olmaz. Allah'ın bizden istediği iman olmaz. Kendi kendimize kendimizi kandırmış oluruz. Ya da birileri bizi kandırmış ya da şeytan bizi kandırmış, şeytana uymuş oluruz. Allah hepimizi gerçek manada iman edenlerden eylesin, Amin. ahirete iman edenlerden eylesin, Amin. tam bir yakın iman edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi inkar edenlerden eylemesin, Amin. yalan sayanlardan eylemesin, Amin. ahiret var deyip ahireti için bir şeyi yapmayan, yapmayıp ahireti yalan sayanlardan eylemesin. Amin. Kendi kendini kandırıp, iman etmediği halde iman ettiğini zannedenlerden eylemesin. Allah bizi, ahiretini dünyasına tercih edenlerden eylesin. Ahiretini dünyadan daha çok sevip, ahireti için daha çok çalışan, çaba gayret sarf eden kullarından eylesin. Allah bizi, ahiretini, ebedi hayatını kazanmış olanlardan eylesin. Gönlünü cennete döndermiş, gönlü cennet olmuş, cennete layık olmuş kimselerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.